Teslimeram başlıyor. Oh, my God. Sesli meram devam ediyor. Bağımsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin birbirini bulduğu, gayret ettiğimiz yani şeyin bir cümle kurma çabası hali ve idraki üzerine şekillendirildiği sesli meram Nor Radyo'da başladı ve saatler 21.06'yı gösteriyor, yaklaşık 22'ye kadar burada, bu frekanslar üzerinde anlatabilmek için bir şeyleri, idrak edebilmek ve paylaşabilmek için çabalanacağız, gayret göstereceğiz. Hayat akışının her neye dönüştürüldüğü, hayat akışının her neye tekabül ettirildiği artık son derece açık ve yetkin bir biçimde. Abluka dediğimiz şey, hayatın nefes alma ihtimaline kasıttır. Boğuluyor ve yok ediliyor insanlık bir kez daha. Bugün görebildiğimiz yerde bu uzamın üstünde Cizirden Silopya'ya, Silopyadan Amede, Ametten Kerborana, birbirini takip eden ve mutlak bir yati, sadece teslimiyeti öncelleyen bir ülkenin varlığı ve biçimlendirmesi sağlama alınıyor bir kere daha. Anlatabildiklerimiz ya da anlatmaya çalıştığımız şeylerin Hepsini kısa devreden, kısa yoldan ve kısaba bir vahisin etrafında şekillendirmek söz konusu olabilir. Ama gelin görün ki yaşamaya başladığınızda, hissetmeye gayret ettiğinizde birilerinin bir kenarlara çiziktirdikleri şeylerin bir rapor olarak sadece detay olarak adlandırdıklarının hayatınızın hakkını teslim olmak, gerisin geriye sizden çalmak olduğunu ortaya çıkartıyor. Bir biçimde normatif yıkımların dolaylarında teslimiyet hemen her şekilde cisimleştiriliyor. Bu yazılan her raporun ardından. Yara Sabitliğini muhafaza ederken acıların üzerine tek bir kalemde geçilen tahayyüllere alenen rehin ediliyor. Yıkım artık bir sabitken bu topraklarda Sanki hiçbir şey olmamaktaymış gibi onu örtmek için yepyeni maruzatlar bildiriliyor. Yazılanın, yazılmış olanın hemen ötesinde kan damlıyor hala. Hem günümüze hem de şu anımıza. Ilımlı ama öfkeli çocuklar diye savunulanların aslında neye dönüştüğünü çok uzun zaman önce gördük. Bir biçimde hayata dair söz etmenin, sözcüklere sahip çıkmanın neye çevrildiğini çok yakın zamanda yaşaya yaşaya bile bile üstüne basa basa tekrar ederken Hayatımızın nasıl zalimanelerin elinde rehin olduğunu da hissetmeye ve göz önünde yaşamaya başladık bir biçimde. Hani batı sessiz diyoruz eyvallah ama doğunun ekseriyetle yalnız başına konulmasının mihmandarlığı nereden baksanız bir yüzyıllık hikaye. Gereğini yapınız diyenlerin dün seslendikleri, yazdıkları, bugün kadın çocuk gözünün yaşına bakmayınız diyenlerin cüretinde yenilenmesidir meselenin özü. Raporlanan ve cümlelere dökülen muktedirin köşeye kıstırmalarının bariz bir gereklilik olduğu savıdır anbean an, gün, gün hayatımıza dahil edilen. Ceraat artık bir noktada değildir, her yerdedir. Devletin kurumsallığı... Bina olduğu yerdeki tıpkı denetim, gözetim ve abluka çabasında olduğu gibi başat bir tamamlayıcı etmendir. İşte o cerrahat. Bir makus kaderi değil, basit bir yargıyı değil. Hayat hakkının niye dönüştürüldüğünü, hayat hakkının her neye dair evrildiğini ortaya çıkartan ve biçimselen bir dönüşümdür haddizatında yaşadığımız. Sözcüklerimiz sadece kendimize aitmiş gibi görürken, da sözcüklerimizi sadece kendimize Aitmiş gibi bilirken Gerçekliğin Yıkımı tas tamam Gözümüzün önünde ortalık yerde Şekillendirilmektedir Bir yerlere ait değil bir zamana Ait değil hepimizi Ve her şekilde ders Alması gerekenler diye Adlandırılan bireyler olarak Bugünkü gazete manşetlerinde Topyekun temizlik diye adlandırılan Şey var ya işte O temizliğin 100 yıl sonra bir kere daha bu topraklara nüfus ettirilmesidir Yasaklarla Yok ederek Katlederek Can yakarak Can alarak şekillendirilmesidir Durup da düşündüğünüzde Vehametin istikametin her neresi olduğunda Kendiliğinden şekillendirmeye Kendiliğinden anlamaya Başlarsınız bir yerde Ve bir noktada Çünkü hiçbirisi sıradan değildir Hiç değilse laf ola Beri gele değildir Raporlanmış gerekirse haddini bildiriniz diye çemkirenlerin şimdi de kadın çocuk erkek demeden ya da genç yaşlı gözetmeksizin hedefi aynı noktada biçimlendirerek temizlik yapıyoruz vurgusunun ardında sığındıkları şey bizatihi o yıkımın cüretidir o yıkımın hayatımıza kattıklarıdır. Nor Radyo'dasınız. Sesli Meram'dayız. New Auckland bent. Önce Mali geldi. Arkasından Feveral'd. Anlatmak için gayret ettiğimiz yerde bir şeyler bir şekilde kendini göstermeye ve tanıklığını idrak ettirmeye devam ediyor. Birazdan dinleteceğim bir kurgu var. Kesintisiz, kesinlikle ve yıkımı göstere gelen bir durum. Cezirde mahalleleri topa tutmak, top atışıyla yerle bir etmek ve hayatı nasıl mahvederiz'in Türkçesine ulaşabilmek işte bugün bu memlekette söz konusu ediliyor. Farkında değiliz belki. Çok da üstüne durmuyoruz ya da düşünmüyoruz belki. Ama ihtimal odur ki hayatı katletmek. Hayatı yerle yeksan etmek bugün şekillendirilmeye, bugün dünden daha fazla hayatı yıkmaya, bunun üzerinde hayatı şekillendirmeye devam edilen bir ülkede yaşadığımızda bilmemiz gerekiyor. Bugün fark ettiğimiz yerde anlaşılabilir detayların değil, kesintisizleştirilen tüm bu dışlama, görmeme, anlamama gayretine rağmen... Sıradanın bir tek gününü uğrayan bir devletin yaptıkları Bütün alenen yazılmış olanları Çöp etmeye yetiyor da artıyor bile Foyalar ortaya çıkıp simyanın fecaati bildirilirken Zalimanelik durdurak bilmeksizin yeni yıkımları Göstere gelirken elde tutulanın O devleti aklama gayretinin yolları Bambaşka vuruyor hepimizi Her gün ve her şekilde Bir şekilde mücadele edimiyle hareket ettiğini bildiren ya da mücadele ediminin üzerinden şekillendirdiğini bahseden devlet nunun yapa geldikleri hayatımızı birbirinden sık bir biçimde muhafaza etmek ve onu yerle bir ederken istisnasız, çekincesiz yok etmektir. Tıpkı şurada dinleyebileceğiniz örnekte olduğu gibi. bu kaydı kimin paylaştığı konusu bir muammadır ama surda mahalleler bombalanırken ya da tankla saldırılırken tank atışından sonra gelen kahkahadır işte istikrarlı yeni Türkiye tank atışından sonra gelen ile beraber nasıl yıkımın şekillendirildiği hani o dün dediğimiz dün yani 100 yıl oldu diye bahsetmeye çalıştığımız soykırım istencinin nasıl şekillendirildiğinde bir kere daha Gözümüzün önünde canlandırmamız için bize bir vesile teşkil eder. Anlayabiliyor musunuz? Ya da duyabildiniz mi? Biraz önceki hemen o tank savar atışından sonra arkadan gelen gümbürtüyü, kahkaha sesini. Birileri ölürken ya da birileri ağlarken ya da birilerinden gözyaşı gelirken karşınızdaki komşun, ahbabın, tanışın neye dayanarak gülmektedir? Ne üstünden gülmeye devam edebilmektedir? İşte orasıdır zaten aslında yıkımı hem biçimlendiren hem de göstere gelen. Fark zannetmeyin ama hep böyle şekillendirildi. Hep böylesiyle şekillendirilerek hayatın akışına ve hayatın akışına müdahil olabilmek, onu savunabilmenin önüne engeller çıkartıldı. Ama hendek ama barikat ama şu ama bu. Öne sürülenlerin şekillendirilmesi, öne sürülenlerin yegane bir biçimde üstüne savunulması, sahip çıkılmasının neticesinde Hiç o raporlara dökülmeyen kuşatma ve ablukalar doğrudan hayat hakkının ta kendisini lime lime etmek için şekillendiriliyor Nisebin'deki tanklarla toplarla saldırıdır obayız. Gençlerin katli vacip diye ferman edilmesidir Bir kuru ekmeğe muhtaç koymaktır aslında meselemiz Amed'in Diyarbakır Dikranagerd olmasının yani o üçüyle beraber o çok renkliliğini sağlayan menzildeki her üyesinin talan ya da harap edilmesidir meselemiz. İnsanların gülüşlerinin, umutlarının, hayallerinin, bu hayata bakışlarının çeşitliliğinin sınırlandırılmasıdır meselemiz. Kurşunlu Cami ya da Aziz Theodor Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Paşa Surp Sürpkiragos Kilisesi, Keldani Kilisesi ve birçok benzeri sadece Amed'in surunda. Benzeri tüm müştereklerin yıkılması ve tahrip edilmesi en çok da bütün bunların bir gözdağı verme üzerinden o tarihi katletme cüretidir aslında mesele. Biraz önce Sertaç Kayar'ın, Reuters muhabiri sevgili Sertaç'ın yazdığı bir not vardı. Sur, Nisib'in, Dargeçit ya da Kerboran, Silopia, Silopi ve Cizir'de, Cizre'de, 3 kor general, 3 tüm general, 8 tuğ general, 26 albay, 10 bin asker ve 5 bin daha sevk edilecekmiş. Bu işte yıkımın nesnelliğini ortaya çıkartmaktadır. Bu ülkede hayat hakkını her nerede elimizden aldıklarını da göstere gelen sadece bir tespittir. Hiçbir yerde yazılmayandır. 17-25'in bir anlamı da artık bugünlerde işte o hani... Büyük gazetelerden birisinin yazdığı gibi büyük temizlik diyorlar ya işte. O yağmanın, yıkımın, talanın, hırsızlığın üzerine bir de bu katliamcılık, soykırım geleneğinin devamlılığıdır mesele. Onunla beraber hani Ramazan Kaya'nın paylaştığı gibi Cizre'de Özel Hareket Polisi'nin tahtaya yazdığı notta var ya çok okuyup da terörist olacağını az oku da korucu ol diye yazmış akıl veren var ya işte. Kimse o özel hareketçi. Hayatın bir biçimde ablukaya alınması, hayatın bir biçimde yıkıma teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi, o dün dediğimizi bugün yinelememizi salık vermekte. Bu işkencehane sadece Silopya, Cizir, Sur ve kerboranla değildir. Çok yakında Türkiye'nin her yerinde olacaktır. Bunun için ses etmemiz farzdır diye Birbirine denk getirmiştik onu Çünkü özgürlük tanımı yerle bir edilirken Bu inanca sahip çıkmaya çalışanların Sadece barış demekten Dillerinde tüy biten insanların Hayatlarına ama onlar pekekeli Ama onlar gerilla ama onlar Kürt ama onlar bitimsiz Hendek işte Barikat kuruyorlar Tastasta saldırıyorlar iki çocuk babası Katilleri zorla galeyana getirip Kendilerini öldürtüyorlar ve biçimli Ve hiç bitimsiz Ermeni nefretini de ortaya çıkartan. işte onlar Ermeni puşları, dölleri, şudur budur. Sadece burada bunları anlatabiliyorsun. Çünkü aradığında basit bir aramanın etrafında baktığında burada anlattıklarımın her şeyini es geçebilirsin. Pas geçebilirsin sevgili dinleyen. Ama durmak yok yola devam edeceğim diyen Muktedir'in hayatına neyi kattığını, hayatından neyi çaldığını görmek istiyorsan sadece ufacık bir arama yaparak her şeyin farkına varabilirsin. Birkaç tıklama, birkaç bahis ve ister Facebook, ister Twitter, ister Google+, Plus, ister herhangi bir sosyal mecranın üzerinde ya da o ana kadar takip ettiğin herhangi bir siteyi yazıp sadece Enter tuşuna basman, senin önüne o görmekten imtina ettiğini, biçimlendirdiğini, kendine göre savunduğunu, düşündüğünü aslında ne olduğunu gö göstermekte ve göstere gelmekte. Affedersiniz, köpekler gibi itilaf edileceksiniz. Sorsan, yaradılanı yaradandan ötürü sever, misafir canlısıdır, dost ahbaptır, mülayimdir, ketumdur. Ama, aması işte o kötülüğü sahiplenmesinde. Aması, o kötülüğü her yere yerle bir etme istencini, güçten yana alınan tavrın nasıl bir hayatı yok etme sürekliliğine dönüştüğünü kanıksamakta nereye kadar her neye ne kadar These years you didn't sleep in, so I just got out on. just, just one time. Sesli Meram devam ediyor. Zor şarkıların insanı Jim O'Rourke galiba ilk defa ya da epey zaman sonra sakince bir kayıtı yayınladı. Önce Half-Life Crisis ve sonra da End of the Road parçalarını dinledik Sesli Meram'da. Bizim için de. Yolun sonu mevzusunun aslında neye dönüştürüldüğünü ya da yaşamın artık neye evrildiğini de idrak edebilmemiz için bir kayıt silsilesi daha var. Bir 30 saniyenizi rica edeyim. canımız kaldı. Devlet onu da alsın da kurtulalım diyor. Kayıttaki yurttaş ve fark ettiğiniz üzere yaşamı şekillendirmek, yaşamın üzerine nasıl biçimlendirildiğini anlayabilmek bu kadar keskin, bu kadar zayiatı açık ve ölümle şekillendirilen bir mefhum haline dönüşüyor. Yaşaya geldiğimiz yerde ya yan yana durmayı gerçekten becereceğiz. Ya da hep beraber yok olmanın eşiğine, yok olmanın sınırlarına yollanacağız. Cihan Ölmez'in, Civan'ın paylaştığı bir yazıda da Çizre'de katledilen Nihat Kazanan vardı ya onun mahkemesinde tanıklık eden yakın arkadaşı Davut Yanık polis kurşunuyla yaralandı otu düşer. Bu kadar kesin, bu kadar kesintisiz bir biçimde hem saldırı hem saldırganlık hem de mağf güncellenmektedir bugünün ülkesinde abluka hepimizin hayatına karşıtlığı simgelemektedir. Barış süreci buzdolabına kaldırılmış, unutturulmaya çoktan yüz tutturulmuş olandır. Onca söylenmiş nutukta verilmiş bir dolu söz yeniden devletçe katledilip bir anlamda sıfırlanmaktadır. Müzakere ve mutabakat yeniden saftışını binlerce yıl diye anılan kardeşlikse Lafın gelişi değil, saiden bir vitrin süsü olarak eğlenmektedir. Yaşama hakkına taarruzu bunca kolay şekillendirilen açık ve seçik olarak özlemin ta kendisi bir barışma umudunu artık saiden yerle eksaneden eden bir ülke içinde kala kaldığımızdır. Ablukamı o hepimizin hayatlarına, umuttan da arta kalanı yaşama çabasına karşıt bir yapımın ta kendisidir. Dün güncellenirken, Ölüm ve yıkım sahicidir artık bugünün ülkesinde. Ölüm ve yıkım tek gerçekliktir yapılan ve edilende. Bugünün fark edilebilirliği üzerine konuşa geldiğimiz yerde nasıl bir biyopolitik unsurun yöneldiği, nasıl bir biyopolitik yapımın şekillendirildiği de karşımıza çıkmaktadır bugünün bahislerinde. Kemal Bozkurt'un bugünkü bir yazısı var. Devlet dersi diye. Orada küçük bir alıntı veriyor. Günlerdir oğluma el yazısı öğretiyor okul zorla. Adını sanını bilmediğimiz birisinin ürettiği el hareketlerini öğrenmeye çalışıyor. Ama yazıları ne güzel oluyor ne de kendi dahi okuyamıyor. Çünkü uydurmasyon Ve zaten 25 yaşında bilgisayarla tanışan benim dahi unuttuğum bir yazıyı çocuklar mesela 2050'de kullanacak mı? Şekilcidir eğitim sistemi yani. O kadar şekilcidir ki Düşünemez dahil okulda silahla poz vermenin ne demek olduğunu. Okullar kışla yapmanın hangi anlama geldiğini, o halde düşünmediğini biz söyleyelim. Darbedir. Hani bir tane özel hareket polisi ya da askeri herhangi birisinin bir sınıf işgal edip de bir isim olarak paylaştığı o anekdot var ya. Ya da devamlı duyduğumuz küfürlerin aslında neye dönüştüğü ya da ne için şekillendirildiği ortaya çıkmakta ya. İşte onlar... Farkında olabildiğimiz yerde yıkımı da göstere gelmektedir. Devlet Cizir'de bu akşam 3 çocuk sahibi 22 yaşındaki Doğan Aslan'ın adında bir babayı katletti diye not düşer Faysal Sarıyıldız. Silopi'de Silopi'de Yenişehir Mahallesi'ndeki hendeklerin olmadığı bir sokakta eve giden askerler gündüz saat birden itibaren evi işgal eder. İki katlı evin üst katına yerleşen askerler evin avlu duvarını yıkar, ev halkını da aşağı kata gönderen askerler üst kata zorla yerleşir. Evi mutfağı, diğer odaları füçursuzca kullananlar ev halkının evden çıkmasına izin vermez. Çünkü bu zulümle yaşamayı öğretmeye çalışmaktadır. Yaşaya geldiğimiz yerde işte böylesine keskinleşmektedir hayat akışı. Yaşamaya geldiğimiz yerde ya da yaşamak için gayret ettiğimiz yerde hayat akıştır Aslında yıkımı göstere gelen ve abluka hiç geçip gitmemiş olandır. Abluka hepimizin hayatında Umuttan artık kalan o yaşama çabasına karşıt bir yapımdır. Tıpkı darbenin ta kendisi olduğu gibi. Bir yüzyıl öncesinin devletin hemen tüm imkanları seferber olunup da sıradanın hayatı mahvetmek üzerine şekillendirilmişti ya, bugün de aynısıdır reva görülen. Abluka hayatımıza, müşterekimize, hayata olan inancımıza karşıtın, karşıtlığın sahasıdır. Ecdadı soykırım yapmamış olan ülke kültürlerindeki abluka ile o hiç yapmadım dediğini güncellemektedir. Zulmün Türkçesi tek kelimeyle o belirgindir. Abluka hepimiz için bir kara delik içimize hapsolacağımız bir mahfın da simgesidir. Bir hayat bırakılmıyor geriye. Meselenin birazcık da özü bu. Bir hayattan geriye hiçbir iz konulmasın diye çabalanıyor bugünün ülkesi. Bir hayattan geriye hiçbir şey tanımlanamasın hiçbir şey aksettirilemesin diye her şey her şekilde yeniden biçimlendiriliyor. Ya yarın ya daha sonrası her ne hale dönüşeceğimizin idrakında var mısınız ya da en azından sorguluyor musunuz derken galiba en çok da bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Bugüne kadar geldik. Ya bundan sonrası ne olacak? Ya bundan sonrasının şekillendirilmesinde biraz önce Sertaç'ın bahsettiğim gibi mangalarca Aksörün, mangalarca askerin, kuvvetin, özel harekatçı timlerin, yarbayların, generallerin, şunların bunların Askerin, mühimmatın yığıldığı bir yerde gelecek diye bir şeyden bir bayis açabilmemiz söz konusu olacak mıdır? Gelecek diye bir bayısın ismi geçerli olacak mıdır? Fark edebildiğimiz yerde, fark edebildiğimiz yerde bunların hiçbiri ne masaldır ne de unutulacak bahisler. Bunlardan gayrısı zaten hayatımızın şekillendirilmesinin de tam tanımını göstere gelmektedir. Yaşayabilecek miyiz el birliğiyle? Yaşayabilecek miyiz el birliğiyle burada bu uzamda yine yeniden bunun meselesidir zaten sesli meramın gayretinde ortaya çıkarttığımız. Çok da fazla kişiye ulaşmadığını bilmeme rağmen anlata geldiğimiz şey galiba soluk alabilme çabasıdır. Anlata geldiğimiz şey birilerine bir şeyleri idrak ettirebilme gayretinden öte yaşadığımız yerde hayatımıza devam edebilecek miyiz? Her renkte ve her dilde. Bunun bahsidir. Tek başınıza tek başımıza kaldığımız yerden hayata dair bir şeyleri ekleyebilecek miyiz? Tek başımıza tek alarak kaldığımız bu yerden yarın çok geç olmadan ses etmeyi başarabilecek miyiz? Yarın çok geç olmadan hayatımıza sahip çıkabilecek miyiz? Mühim olan mesele, mühim olan işte geziden bu yana ya da gezi öncesinde de dahil olarak denk getirdiğimiz şey bizatihi bu. Anlayabiliyor muyuz? Anlaşabiliyor muyuz? Anlaşılabiliyor muyuz? Hayat avluk altına alınırken sözümüzü savunabiliyor muyuz? Büyük mesele burada yatıyor. Sesli meramı kulak verdiniz. Dinleyenlere çok teşekkürler. Last Rue'yla veda edelim bu akşam. Yaşam akmaya devam ediyor. Sözcüklerimizi paylaşmaya gayret ediyoruz. Ama bu biyopolitik, biyo iktidarın deney sahasında sesimizi birbirimize ulaştırmamız gerekiyor. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. <Gülüyor> me forever no talk anymore Sanırım sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.